Velhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Bugün düşünce konumuz. Aklımıza nasıl geldiğini, tanımını, olumlu ve olumsuz düşünmeyi, Kur'an-ı Kerim'de, hadis-i şeriflerde düşünmek, tefekkür etmek üzerine yazılanlar, bilim dünyasının bu işi nasıl açıkladığını, kısaca düşünme üzerine bir programa başlıyoruz. İnşallah hayırlar getirir. Hemen şöyle bir bakalım nasıl bir kelime düşünmek. Birbirimizi suçlarken düşüncesiz, bunu hiç mi düşünemedin dediğimiz de oluyor. Veya birine akıl verirken önce kendini düşüneceksin de diyebiliyoruz. Veya bunu ben daha önce neden düşünemedim gibi cümle kalıpları var. Düşünmek bazen insanın elinde onun kudretinde, kontrolünde olduğu gibi bazen tam tersi elinde olmayan bir hal alabiliyor. Bugün bunları örneklerle inşallah izah etmeye çalışacağız. Elimizde olan düşünceyi iyiye kullanmaya olumlu düşünceler, çoğu zaman mukavemet edemediğimiz, mücadele etmeden kaçmayı istediğimiz durumlarda da olumsuz düşünme var. Ama bir yandan da Kur'an-ı Kerim'de Birçok ayette birazdan örneklerini inşallah paylaşacağız hep beraber. Düşünmemiz isteniyor. Hatta düşünmüyor olmamız yadırganıyor. Ne insanın düşünmemesi. Topyekun düşünce konusunu bugün sizlerle paylaşalım. Değerli kardeşlerim bir şeyi hatırlamanız için daha önce o neyse hatırlamak istediğiniz, Onunla ilgili bir veri olması lazım beyninizde. Ya hatırlamak istediğiniz bir kişi veya bir konu neyse onunla ilgili görsel yani gözünüzle gördüğünüz bir şey olacak. Beyninize veri olarak kaydetmişsiniz daha önce veya işitsel bir şey olacak. Bu duyacaksanız mesela veya kokuyla ilgili olacak. Hemen örnekler verelim. Yıllar önce ben bu kokuyu bir yerde duymuştum ama tam anımsayamıyorum deriz. Belki çocukluğumuzda aldığımız bir bitkinin kokusudur o. Yıllar geçer, aa demek bu koku buymuş der. Bir koku bile bize bir şeyleri hatırlatabilir. Gördüğümüz şeyleri daha kolay hatırlayabiliyoruz. Zaten bunun örnekleri gündelik yaşamımızda oluyor. Aa ben bunu şurada görmüştüm diye. Hatta bir insanın ismini söylediğimizde, onun ismiyle aklımızdaki, zihnimizdeki, onun görüntüsü hemen birleşiyor. Annemizi, babamızı, sevdiklerimizi veya tanınan insanları böyle ayırt ediyoruz zaten. Şimdi bu örnekleri niye verdim? Hatırlamamız için daha önceden hatırlamak istediğimiz neyse onunla alakalı bir veri, bir data elimizde olması lazım. Peki bugün neyi konuşuyoruz? Düşünmek. Düşünceden bahsediyoruz. Biz neyi düşüneceğimize karar verirken eğer bunlar iyiye alamet eden düşünceler olursa, biz bundan hem bu dünyada, hem de ahirette fayda kazanıyoruz. Ama bunlar kötü olduğu zaman, olumsuz şeyler olduğu zaman, hem bu dünyada bize birçok hastalıklar hediye ettiği gibi, başımıza bela olduğu gibi, ahirette de ümitsizlikle defterimizi, Allah korusun, kapatabiliyoruz. İlk önce gelin, bu işin düzeni nasıl? Düşünce o kadar hızlı, ...ve kolayca değişebilen bir enerji şekli ki... ...bilim insanları bir insanın bazen 3-4 dakika içerisinde... ...yüzden fazla düşüncenin aklında yer alabileceğine karar vermişler. Yapılan çalışmalarda birkaç dakika içinde yüz ayrı düşünce. Çok ilginç değil mi? Şunu unutmamak lazım. Zihnimiz her an bir mücadele içerisinde olumlu veya olumsuz düşüncelerin güç mücadelesi. Nasıl ki günümüzde güçlü olan kazanıyorsa, zihnimizdeki bu mücadelede de ekseriyetle güçlü olan, baskın olan taraf kazanıyor. İki ordu varmış gibi düşünün. Peki bu nasıl oluyor? Beynimizin diğer canlılardan farkı, bizim üst beynimizin gelişmiş olması. Alt beyin daha çok otomatik fonksiyonları denetliyor. Yani farkında olmadan nefes alıp verebiliyoruz. Farkında olmadan olmadan gözümüzü kapatıp açabiliyoruz. Bazı reflekslerimiz var. Kalbimiz kendi kendine atıyor. Bizim bir bunda emeğimiz, fonksiyonumuz olmuyor. Gece yattığımız zaman sağımıza, solumuza dönüyoruz ve ekseriyetle düşmüyoruz. Peki biz uyurken bu nasıl kontrol ediliyor? Ona alt beyin diyor bilim insanları. Üst beyin Diğer canlılardan bizi ayıran bir beyin o da bizim düşünmemize sebebiyet verebiliyor demişler. Yapılan araştırmalar bunu böyle izah ediyor. Fazla ayrıntıya kaçmadan bu girizgahtan sonra Kur'an-ı Kerim'de 700'e yakın ayette insanı düşünmeye teşvik eden bir ibret, nasihat veya uyarı görüyoruz. Elbette ki Kur'an-ı Kerim bir roman kitabı haşa bir hikaye kitabı olmadığı için bir bütünlük arz eden en değerli sözleri barındırıyor içerisinde. Ama bugünkü konunun önemini sizlerle beraber paylaşmak için müsaadenizle birkaç dakikanızı bize ayırmanızı istirham ediyorum. Şimdi okuyacağım ayetlerde neler geçiyor? Bunları bir sakin ve sabırlı bir şekilde bir paylaşalım. Tefekkür edelim, düşünmek ne kadar aslında önemli bir şeymiş, dinimiz buna neden bu kadar önem veriyor, buna hayretler içerisinde bir bakalım, sonra konumuza devam edelim. Okuyacağım ayetler, Bakara suresinden, yine Ali İmran suresinden, En'am suresinden, Araf suresinden, Enfal, Rad ve Nahıl surelerinden olacaktır. Mealen şöyle buyrulur. İşte böylece Allah size ayetlerini açıklıyor. Umulur ki siz düşünürsünüz. Allah'ın üzerinizdeki nimetini, size kendisiyle öğüt vermek üzere indirdiği kitap ve hikmeti hatırlayıp düşünün. İşte akıllarınız ersin diye Allah size ayetlerini böylece açıklıyor. Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa, Kalplerinin üzerinde kilitler mi var? Üstün akıllılardan başkası da derin düşünmez. Düşünürseniz biz size ayetleri açıkladık. Hiç düşünmez misiniz? Düşünesiniz diye Allah size bunları emretti. İşte bunlar Allah'ın ayetlerindendir. Belki düşünüp öğüt alırlar. Çünkü yeryüzünde dolaşan canlıların, Allah katında en kötüsü anlamayan ve düşünmeyen sağırlarla dilsizlerdir. Hala düşünüp ibret almayacak mısınız? Düşünecek olan bir kavim için bunda muhakkak ibretler vardır. Şüphesiz ki bunda, düşünecek bir topluluk için büyük bir ibret vardır. Artık siz düşünmez misiniz? Hala akıldanmayacak mısınız? Umulur ki iyice düşünürsünüz. Kendilerine hatırlatıldığında da düşünmüyorlar. İşte biz düşünecek bir kavim için ayetleri böyle açıklıyoruz. İşte Allah düşünüp anlayasınız diye ayetlerini böyle açıklar. Ve Buna benzeyen ayetlerden 700'e yüze yakını Kur'an-ı Kerim'de bulunuyor. Ne kadar ibretlik bir durum öyle değil mi? Düşünmeye Rabbimiz Celle Celaluhu'nun verdiği önem. Sizce neden böyle? Bunu alimlerimiz eserlerinde yazmışlar. Allahu Alem, bunun sebebi Rabbimiz Celle Celaluhu'nun yine ayetlerinde geçen bilinmek istemesiydi. Akıllı olan insanların, şöyle parmaklarına, parmak uçlarına, etrafta yaradılan onca nimete bakıp da, Subhanallah, bunlar kendi kendine olacak şeyler değil, kalbimin atması, dünyanın öbür ucundaki bir insanın, ten renginin farklı, göz retinasının farklı, parmak uçlarının farklı olması, nasıl bir sıradan, Olayla açıklanabilir. Bunda büyük ibret var. Güneşin, yeryüzündeki nimetlerin, denizin altında derinliklerde hala keşfedilmeyi bekleyenlerin harikulade bir sanat eseri olduğunu görüp de benim Rabbim var Celle Celaluhu diyen bir insan istiyor Mevlamız. Dolayısıyla düşünmek aynı anlamda insan olmaktır. Kardeşlerim. İşin bilimsel kısmına zaman zaman yine temas etmeye çalışacağız. Ama şunu unutmayalım. İnsan nefsinde iyi ve kötü olan her şey bir arada. Sanki bir denge varmış gibi. Allahu Teala'nın bizim için yarattığı imtihanın bir başka özelliği. Biz insanlar hayatımızın son saniyesine kadar Nefsimizdeki kötülüklere karşı mücadele etmek durumundayız. Eğer nefsimizi kendi haline bırakırsak ki bıraktığımız zaman neler başımıza geldiğini biliyoruz, bu iyilikler hiçbir zaman kendi kendine kötülükleri yenerek galip gelemiyor. Ter dökmek lazım. Aklımızı, irademizi, vicdanımızı mümkün mertebe kontrol etmemiz lazım. Bu da düşünmekten geçiyor. Bugün sizlerle beraber programımızın başında verdiğimiz örneklerden bir tanesi olumlu veya olumsuz düşünmekti. Bu da insanın bilmesi gereken mevzulardan. Dönüşümlü olarak onlara da geçeceğiz. Zaten düşünmek bir şeyi akla getirmektir. Hiç beni düşünmedim mi veya hiç kendini düşünmedim mi? Bunu yaparken şunu düşünmedin mi dediğimizde aklına gelmedi mi demek istiyoruz. Ama buradaki düşünme, tefekkür etme. Yani kainat nasıl yaratılmış? Nasıl bir vücudum var? Buna bir ibadet formu bindirip sevap kazanmaktır tefekkür. Ama düşünmek her akıllı insanın yaptığı bir şeydir. Ya iyi düşünecektir ya kötü. Bir de bunun içinde olumlu ve olumsuz düşünceler var. Şöyle bir yanlış anlama var zannediyorum, onu da yeri gelmişken sizlerle pay edelim. Olumlu düşünmek, her şeye gülüp geçmek, kendini kandırmak veya gerçekçi düşünmemek, realist olmamak mıdır? Genelde böyle söylenir. Yani hiçbir şeye üzülmeyeyim. Öyle zannediliyor ki, insanın üzülmesi gerekenlere de üzülmemesi çok normal bir şeydir. Olumlu düşünmek hep gülmektir, sırıtmaktır, eğlenmektir, zıplamaktır. Böyle bir şey yok. Aksine birçok insanın göremediği asıl gerçeği görmek, Allahu Teala'nın sonsuz gücünün gereği gibi takdir edebilmek ve benim Rabbim her şeyi yapabilecektir. İstediği zaman her şey olur, eşi ve benzeri yoktur demektir. Esas gerçekçilik budur. Olumlu düşünmek budur. Yoksa üzülülmesi gereken yerlerde üzülmeyi terk etmek, benim moralim bozulmasın, yeter ki ben olumlu düşüneyim diye, bu olumsuz mevzuları olumluymuş gibi görmek büyük bir saçmalıktır. Kardeşlerim, insanın en tehlikelisi başkasını kandıranı değil, kendi kendine, bunu yapması, kendini kandırmasıdır. Çünkü insan her şeyi kendisinin ya da karşısındaki insanların yapacağını zanneder. Kendi gücünün ya da karşısındaki insanın gücünün ne kadar sınırlı olduğunu bilmez. Ne kadar yaratılmışların acziyet içerisinde olduğunu fark etmez. Ama bunu görmeye başlarsa kendince olumsuz düşüncelere kapılır. Lakin kendi gücü zaten hiçbir şeye yetmez. Bir bardak su içmeyi Allahu Teala ona bahşetmiştir. O suyu yaratan O'dur. O su bir kapta gelecek, bir moleküler yapısı var. Havada asılı durmuyor, bir maddeye dönüşmüş. Ve bu su incelendiği zaman içerisinde kaç tane atomun hidrojenin olduğu hepsi yazılmış. Bir kanunla. Ve bu su hiçbir sabah sarf etmeden tam da böbreklerinin, vücudunun istediği kıvamda sana geliyor. Ve sen bunu nasıl tutacaksın, muhafaza edeceksin? Ya bir sürahi, ya bir bardak. Bir icat edilmesi gereken bir şey var. Onu da Allah'u Teala ilham buyurmuş. Ve en önemlisi, şu bardaktaki suyu içebilme kontrolü vermiş mekanizması. Parmaklarımızdan bir tanesi eğer olmamış olsa, bir tanesinde bir diyelim ki bir hasar var sinirle ilgili bu bardağa dökme riskimiz o kadar artıyor. Çok ilginçtir aynı insan bebeklik zamanlarında bardağı tutamıyor. Büyüdükçe öğreniyor. İşte bu sadece bir örnek. Bir bardak suyu bile kendimize mal etmememiz gerekiyor. Rabbimiz Celle Celaluhu'nun yarattığı bu mucizevi organlardan ve bunca yağmurun yağması, yer altına gitmesi, şundan filtre edilmesinden sonra, şu bardağın içine gelen suyun, nerelerden geldiğini düşünmektir aslında tefekkür. Kardeşlerim, olumsuz düşünmek de, hem günümüzde, psikologların, psikiyatrların, uzmanlarımızın, ve aynı zamanda, Alimlerimizin, İslam alimlerinin üzerilerinde oldukça fazla durduğu bir konudur. Neden? Ağzımızdan çıkan şeyler bizim için belli bir zamandan sonra adete ve alışkanlığa, hal ve hareketlerin sürekli tekrarlanmasına vesile olabiliyor. Bir örnek vermek istiyorum konunun iyi anlaşılması için. Günümüzde bunu maalesef çokça duyuyoruz. Ben öleceğim. Benim ölümüm senin elinden olacak. Sen beni kanser edeceksin. İnan şu anda seni öldürmek veya işte şunu şunu yapmak istiyorum. Veya gelecekle ilgili bir takım yargılarda bulunuyoruz. Beklentilerde bulunuyoruz. Belki bunu sinirle, belki çok konuşmaktan, boş konuşmaktan yapıyoruz ama bu olumsuz kurduğumuz cümleler, Belli bir zamandan sonra bize geri dönebiliyor. Şaşıracaksanız birazdan bazı bilgiler vereceğim size. İlginç ama ne kadar siz kendinize bir şeyi söylerseniz, iç sesinizden bahsediyorum, onun karşılığını görüyorsunuz. Duyacağınız örnekler sizi de şaşırtacak. Şimdi buradan devam edelim. Bazı insanlar bir ölüm beklentisi içerisinde olurlar. Tamam hepimiz öleceğiz ama bir bunalım rüzgarına tutulmuştur o kişi. Sürekli ben öleceğim. Cık, yok yok ben bir sene sonra zaten ölürüm ya. Ben bunu kaldıramam vesaire der. Halbuki hangi yaşta olursa olsun ben hayatın sonuna geldim bir ayağım çukurda gibi ifadeleri kullanmamak gerekiyor. Neden? Bilinçaltınız bu ifadeleri aklı olmadığı için akıl sizde bilinçaltınızda akıl yok. Akıl olduğu için bu bilemeyecek ve bunu negatif olarak alacak. Mesela siz kendinize ben gereksiz bir insanım, ben akılsız bir insanım, çok dikkatsiz, beceriksiz, hiçbir şeyden anlamayan, çok yanlışları olan bir insanım derseniz, bu belki dışarıdan bakıldığı zaman kendini ne kadar eleştiriye e, meyilli, ne kadar güzel düşünen bir insan gibi algılansa da bu normal değildir dengesizliktir. Kişinin kendine olan güveni, olması gereken özgüveni kaybetmesine vesile olur. Bilinçaltımıza kendimizle ilgili yaptığımız bütün eleştiriler ilerleyen zamanlarda olumsuzluk ve hastalık olarak geri gelecektir. Bugün şöyle bir etrafınıza bakın isterseniz. O kadar çok Taleplerimiz var ki, isteklerimiz var ki hayatta. Bugün hiçbir amacı kalmamış, hiçbir hedefi kalmamış insanlardan birdenbire hastalanıp öldüklerini görüyoruz. Mesela emeklilik yaşa diye bir şey var. Birçoğumuz ne diyoruz mesela? Emeklilik zamanlarında şunu yapacağım. Bugünkü koşturmalarımdan eser kalmayacak. Rahatlayacağım, çocuklara ev vereceğim değil mi? Şöyle bir bahçeli yerde evde emeklilik zamanlarımı yaşayacağım. Birden bir şeyler oluyor ve ani ölümler başlıyor mesela. Tamam, hepsi kaderde var ama sebepler alemindeyiz. Bunu bilim adamları açıklamaya çalışmışlar. Ne oluyor, niye böyle diye? Şuraya gelmişler. Gayesi olmayan, hedefi olmayan yaşam enerjisi düşen insanlarda Bunlar çok fazla oluyor. Yani benim amacım emekli olmak. Yani sadece dünya. Benim amacım çocukları evlendirmek. Benim amacım şu ikramiyeyi alıp bunu yapmak. Sadece bu eksenli yaşarsak, ahireti düşünmezsek, bu dünyadan bir gün göçeceğim ama nasıl veda etmem lazım? Birilerinin iyiliğine vesile olmam lazım mı? Efendim kötü bir şeyi düzeltmem, iyiliği anlatmam lazım mı gibi hep daha ileriyi düşünen hedefler seçmezsek eğer karamsar bir hale aklımızı getiriyoruz ve maalesef pilimizi tabiri caizse erkenden bitiriyoruz. O yüzden zihnimizi çok iyi ayırt etmemiz lazım. Ben neyi düşünüyorum? Bilincimiz ve bilinçaltı işlevlerini daha iyi anlamanız için, bir örnek verelim size. Bir eserde şöyle yazıyor, çok basit ve herkesin anlayabileceği güzel bir örnek. Bilinçaltınız, bahçe ise diyor, bilinciniz bahçıvandır. Günler, haftalar boyunca bahçenize tohumlar ekersiniz. En önemlisi, ektiğiniz tohumlarında farkına varamazsınız. İyi ya da kötü bir mahsül almanız, Ettiğiniz tohumlara bağlı. İyi mahsul alıyorsanız zaten mesele yok ama kötü mahsul alıyorsanız bunun neden olduğunu anlayamazsınız. Çünkü siz nasıl bir tohum ektiğinizi çoktan unuttunuz zaman geçti. Eğer buğday ekerseniz üzüm toplayamazsınız ya da kaktüs ekerseniz incir elde edemezsiniz. Çok güzel bir örnek bu değil mi? Biz kendi kendimize bugün bir ekim yapmak zorundayız bu niye böyle olmadı, niye bu benim başıma geldi, bu niye onda var, bende yok gibi, sürekli şikayet merci mi olacağız ve olumsuz düşünerek kendi hayatımızı da bir zindana mı çevireceğiz veya bir imtihan dünyasında olduğumuzu hatırlayıp, bize verilen nimetlere karşı tebessüm edeceğiz, şükür etmeye çalışacağız. Bugün, bunun dışında, çok düşünme sendromu diye bir şey de var. Çok fazla düşünmek, düşünmek çok güzel, tefekkür çok güzel dedik. Olumlu olumsuzu var. Bir de çok düşünmek var. Yani işin ayrıntılarına dalmak. Genelde hanımlarda olan bir özelliktir bu. Bu da insanın hem sosyal ilişkilerini hem de kendi sağlığını maalesef olumsuz etkiliyor. Eğer size bir şey söylendi... Siz bunu çok fazla büyütüp altında bir şeyler aramaya başladıysanız veya bazı kararlar almanız gerekiyor. Bunlar diyelim küçük kararlar ama. Gitgide karar verme süreniz uzuyorsa artık buna bir dur demeniz gerekiyor. Çünkü çok düşünme sendromuna yakalanmış olabilirsiniz. Bir alışveriş merkezine gittiniz. Mavi hırkayı mı seçeceksiniz, kırmızı mı? Bundan bahsetmiyoruz. Bu bir seçimdir, tercihtir. Ama bunu bir ileri safhaya getirip de yarım saat, bir saat boyunca karşınızda yüzlerce seçenek varken bir tanesini bile alıp almamaya karar veremiyorsanız yine bunda biraz durup düşünmemiz gerekmekte. Bu en basit bir örnek. Bir hırkadan, bir kıyafetten verilen bir örnek. Devamını siz düşünün. Yani karar verirken arada sırada kafamızın karışması normal ama bu sürekli oluyorsa ve hayatınızda her şeyi büyütüp bir mikroskop altına alıp da izlemeye başladıysak eğer, buna büyük problemler vardır. Bu hepimizde olur. Bazen dünyanın tüm problemlerinin bizde olduğunu düşünürüz. Omuzumuzdaki yükler bize hep ağır gelir. Bugüne kadar kimse benim hiçbir imtihanım olmadı, çok rahat bir hayatım oldu diyemez. İşte bu bize yüklenen, bu yüklerin içerisinde imtihan olarak dünyaya geldiğini bilen bir insanın diğerlerine göre bir sıfır önde olduğunu görüyoruz. Herkesin yükü farklı farklı. Şimdi düşünmek bir eylem sonuçta hepimizin yaptığı. Her zaman bunu uyguluyoruz. Ama her zaman söyleniyor bizlere. Konuşmadan önce bir düşün evladım. Önce düşün, sonra yap. On kez düşün, on birinci de söyle diye. Yani düşünmenin aslında bize bir zararı yok. Zararlı olan bunu fazla sayıda yapmak. Su gibi düşünün, su çok yararlıdır. Günde bir buçuk litre, sen iki litre içtin, ben iki buçuk litre içtim. İnsandan insana değişebiliyor. Ama bugün biri dese ki günde on beş litre su içeceksiniz. İçemezsiniz. Veya baya bir sıkıntı duyarsınız, yanlış duymadıysam fazla su içmekte damar sistemine zarar veriyormuş. Düşünün ya çok yararlı bir şey, vitamin mesela çok yararlı ama onun da fazlası zararlı, vücuttan atılamıyor. Düşünmek de yararlı ama düşünmenin fazlası da bir o kadar zarar veriyor. Neden? Bizi yıpratmaya başlıyor arkadaşlar, karamsarlaştırmaya başlıyor, şükürsüz hale getiriyor. O kadar çok büyütüyoruz ki problemlerimizi hanımımızın, kocamızın, iş yerinden insanların yaptığı şeyleri veya bazen kendimizi eleştiriyoruz. Maalesef fütursuzca yerden yere vuruyoruz. Niye böyle yaptım veya o niye böyle yapmadı diye. Halbuki bunlar en başta bizim bilmemiz gereken bir cevapta saklı. Ben neyim? Kulum. Görevim ne? İbadet. Burada ne yapıyorum? İmtihana tabi tutuluyorum. İmtihana tabi tutulan şu andaki insanlar mesela öğrenciler ne oluyor soru çözüyorlar sınavdalar ben de bir sınavdayım ha, demek ki ben de hata yapabilirim bunu baştan zaten bilsek bu kadar çok ayrıntıya ve çok düşünmeye ihtiyaç duymayız bu şöyle de oluyor maalesef istemsizce yapıyoruz tabi bunu bir diyelim yanlış hareket gördük o yanlış hareketin olmasına üzülmek ve o anda düşünmekle kalmıyoruz. Bunu bütün güne neredeyse yayıyoruz. Diyelim sabahleyin başımıza bir olay geldi. Evet kötü bir olaydı. Kimsenin tasvip etmeyeceği bir olaydı. Ama vakit ilerliyor. Bir saat iki saat geçti. Biz hala oradayız. Evimize misafir geldi. Sabah yaşadığımız olayı ona anlattık. Bugün böyle bir şey oldu biliyor musun yani? Vay be falan. Akşam oldu. Yine bu gündemde olmaya devam etti. İşte bu hale geliyorsa sıkıntı var. Bir şeyi uzatmamak, abartmamakla ilgili. Şimdi hanım kardeşlerimize örnek verdim ama onlara hakaret etmek için değil. Genel ekseriyetle bakıldığı zaman böyle bir durum olduğu için. Mesela dış görünüş efendim e, oldukça önemli bir hanım için. Sosyal çevreleri, ilişkileri, kimin ne dediği bunlar çok önemli veya ailelerinin kendileri hakkında ne düşündüğü bunlar hanım kardeşlerimizde daha fazla oluyor. Nasıl görünüyorum acaba? Bunu dersem o ne der gibi. Etrafımdakiler benim hakkımda acaba gerçek düşünceleri neler? Bunu anlattı ama bu sözünün altında ne yatıyor? Bana şöyle bir kaş göz hareketi yaptı. Acaba şundan dolayı mı yaptı, bundan dolayı mı yaptı gibi şeyler insanı hasta edebiliyor. O yüzden hanım kardeşlerimize örnek verdim. Şimdi kadınıyla, erkeğiyle düşünme eylemi hepimizin hayatının bir parçası. Fakat bunu fazla yaptığımızda ilişkilerimize, aile yaşantımıza her şeyin altında sanki kötü bir şeyler varmış gibi bakmaya çalışırız ve insan nasıl bakarsa onu da görür. Daha doğrusu ne isterse. Bu sefer küçük şeyler gerçekten bulunur. Yani bir insan dese ki, ben senin bir hatanı bulacağım. Hangimiz diyebiliriz? Sen bende hiçbir hata bulamazsın diye. Bunu diyemeyiz. Veya hangimiz diyebiliriz? Efendim, benim evimde hiç toz zerreci yoktur. İsterseniz şöyle bir uzmanlara sorun bakalım. Evimizde, yatağımızda, başımızı koyduğumuz yastığımızda, Kaç milyon tane toz zerreciyle, maytlarla beraber yaşıyoruz. Gelmek istediğim yer şu kardeşim. Ufak olan problemleri büyütüyoruz ya, bak. Bakmak, görmek. İnsan kötüyü görmek istedikten sonra bir kötülük bulur. İnsan bir iyilik bulacağı zaman İsa Aleyhisselam'ın kısasını biliyorsunuz. O insanda iyilik bulur. Bir tane köpek örmüş. diyorlar. Oradan geçerken suratlarını ekşitmiş bazıları. İsa Aleyhisselam ne buyurmuş? Dişleri ne kadar güzel demiş köpeğin. Aslında billeş ama oradan bir güzellik görebiliyor. Bugün bunu bizim Biraz daha ibretle düşünmemiz lazım. Biz sorun aramaya mı, olumsuz bir şeyleri düşünmeye, enerjimizi buna harcamayı mı istiyoruz? Yoksa küçük şeylerden de mutlu olabilecek bir kapasiteye sahip miyiz? Bu çok önemli. Çünkü eksik, noksan, hata, yanlış ne ararsanız hepsi bizde. Sende bende var. Zaten hatasızlık, mükemmellik, sonsuzluk sadece Allah Celle Celaluhu'nda var. Bunu baştan bilsek zaten bitiyor yani sorunun cevabını, cevap anahtarına bakmamıza bile gerek kalmıyor. Ufacık problemleri büyütmemiz, söylenen o lafların altında eleştiriler bulmamız, yapılan hareketlerin karşısında alınganlıklar yaşamamız, Hepsi bundan kaynaklanıyor. Abartmamızdan, çok düşünmemizden kaynaklanıyor. Aslında bunun yerine vaktimizi daha hayırlı, daha güzel şeylere verebilsek, daha sağlıklı olabilir miyiz? Mümkün. Bugün hep bir endişe hakim. Her şeyden böyle sıkılmış bir şekilde, başarısızlığa kenetlenmiş. Benden adam olmaz, ben beceriksizim, ben bu konuda başarılı olamayacağım... Benden var ya umudunuzu kesin gibi şeyler milyonlarca insanın ağzından çıkıyor. Ama Allah dostları ne dedi? Eğer nefes alıp veriyorsan ümidinde vardır. Bugün yağmur yağdı, hava çok kapalıydı, soğuktu dedin, bulutluydu. Ama ondan sonra güneşin doğmayacağının, havanın ısınmayacağının garantisi yok. Nefes alıyorsan ümidim var. Ama çok fazla düşünürsek ve bu düşündüklerimiz genelde olumsuz olursa her şeyden bıkmış böyle bir depresyona meyilli insanlar oluyoruz. Düşünmemek olmaz ve çok düşündüğümüz zaman da sıkıntı biz bunu dengede götüreceğiz, kontrol edeceğiz. Yani çok düşünmenin bize ne kadar zarar verdiğini, bizi karamsar bir hale getirdiğini biliyoruz bunun farkına varacağız en önemlisi budur. Eğer bunu yaparsanız bir sıfır öne geçersiniz. Bundan sonra gerisi kolay Allah'ın izniyle. Ben biliyor muyum hatamı biliyorum. Bundan sonra biraz daha böyle e, yüzeysel olaylara bakacağım. Mesela bir arkadaşım iş yerinden birisi birkaç göz hareketi yaptı diyelim. Daha önce ne yapıyordum o kararı almadan önce, yenilenmeden önce? Acaba şöyle mi, böyle mi bir durum var? Benden paramı isteyecek. Bir şey mi ima etmeye çalıştı diyordum. Ama kararı verdikten sonra ne diyeceğim? Zaten bana bir şey söylerse söyler. Allahu Teala ona da bir ağız vermiş. Ne düşündüğünü önemsemeyeceğim diye onun altında bir şey aramayacağız. Mesela karar vermeden önce neydi? Arkadaşımız bize bir şey anlattı, bir söz anlattı. Ne yapıyorduk? O sözün altında bir şey mi var? Bir dakika. Mesela bir fıkra anlattı bize enayilikle ilgili bir dakika bana bir demek istiyor. O kararı aldıktan sonra ne diyorum? Hayır benimle ilgili bir şey söylemedi. Acaba söyledi mi onu bile düşünmüyorum. Yani ortada gerçekten elle tutulur gözle görülür bir problem varsa onunla uğraşacağım. Onun dışında acaba problem olur mu? Bununla uğraşmayacağım. Aynı şekilde ben ölür müyüm? Evet öleceksin. Ama her gün ölümü yaşamanın bir gereği de yok. Zaten bizden bu da istenmiyor. Hanımını, çoluğunu, çocuğunu, ibadetlerini unutacak bir ölüm moduna girmene gerek yok. Bu ikisi birbirinden oldukça farklı. Fazla düşünmeyeceğiz, abartılı düşünmeyeceğiz. Varsa önümde bir sorun, o sorunu çözmeye enerjimi harcayacağım. Mesela hastayım. Hemen ipleri koparıp, Bitti. Benim her türlü umudum bitti. Bitti mi? Hiç kurtuluşum yok benim demeyeceğiz. İlaç mı kullanmam gerekiyor? Tamam. Ama duamı da yapacağım. Bunun bir imtihan olduğunu da bileceğim. Ama aynı hastalıkla mücadele için doktora gitmeyi de ihmal etmeyeceğim. Bu böyle. Nereden geldiğini göreceğim. O gücü hissetmeye çalışacağım. Çünkü biz olumsuz düşündüğümüz zaman... Ya bir şey olursa? Hissiyatı çok geliyor. Sevdiğimiz insanlara bir şey olursa, arabama bir şey olursa, sağlığıma bir şey olursa, hep bak, sa, se ekleri var. Hep önümüzde ihtimaller zinciri var. Burada şeytan da vesvese veriyor, onun da işine geliyor. Aklımızı karıştırmak istiyor. Ve böyle ne yapıyoruz? Kendimizi boş, hissizleşmiş ve ne yapacağını bilemeyen bir hale getiriyoruz. Tam da şeytanın istediği gibi. İşte tam burada bir Müslümanın durması gerekiyor. Bir dakikaya. Ben Müslümanım. Benim her şeyin hakimi olan Allahu u Teala'ya inancım var. Elbette bu zamanlar geçecek. Daha öncekiler geçmedi mi? Daha önce ben böyle düşmemiş miydim? Böyle hüngür hüngür ağlamamış mıydım? Böyle zamanında acılar çekip de tek başıma kalmamış mıydım? Bu kadar borcum yok muydu? Böyle hastalıklar yaşamadım mı? Elbet bunlar da bitecek. Öncekilerin geçtiği gibi diye düşünüp yavaşça doğrulup dikileceğiz. Yapmamız gereken bu. Karşımda bir ordu varmış gibi düşünmeyeceğim. Ne zaman karşımda bir ordu varsa o zaman düşünmeye başlayacağım bunları. Çocuğumu okula gönderirken acaba çocuğumu bugün birisi okulda dövecek mi diye o korkuyla yaşamayacağım. Bir gün o haber gelirse o zaman bunu düşünüp karar vermeye çalışacağım. Ama elden geleni de yapacağım. Çocuğumu kontrol edeceğim, gerekiyorsa bir şeylerden şüpheleniyorsam değil mi? Bazen takip edeceğim, onunla iyi bir iletişim kurmaya çalışacağım. Ama acaba bugün çocuğumu bıçaklarlar mı? Acaba servis bugün kaza yapar mı? Veya bu beni böyle yanlışanlar mı? Evhamlarına girmeyeceğim. Olmuşlarla ilgileneceğim. Henüz olmamışlarla ilgilenmeyeceğim. Çünkü yarın benim olup olmadığımın bir garantisi olmuyor. Muhsin Yazıcıoğlu'nun Allahu Teala rahmet buyursun amin. Dediği gibi 3 saniye sonrasına hükmedemediğim bir hayat için... Kıvırmaya gerek yok, fırıldak olmaya gerek yok. Ben çocuğuma bir şey olur mu veya benim yuvama bir şey olur mu veya depremde ölür müyüm mü düşündüğüm kadar bugünümü düşünsem mesele bitecek. E depremi düşünmeyeyim mi düşün, peki düşünüp ne yapıyoruz? Afedersiniz. hani hindi gibi düşünüyoruz. Ne yapıldı peki? Yani depremden bahsediyor. Sen önlemini alıyor musun? Al. Önlemini aldıktan sonra bugün mü olur, yarım mı olur diye düşünme. Örnek bu. Elden geleni yapmak. Sonrasını Allahü Teala'ya bırakmak. Her gün o deprem acısını, her gün o korkuyu, o evhamı yaşamak gerekmiyor. Bir de düşünmekle ilgili, çok önemli bir yere daha geldik. İnşallah kafanıza şişirmiyorumdur. Böyle derin bir konu olduğu için sizin de yorulmamanız için arada düşünmekle ilgili başka kısımları da nakletmeye çalışıyorum. Hakkınızı helal edin. Mesela başkalarından ayrılmak için, ilgi çekmek için, ben sizden değilim demek için bir de ayrı düşünme modası diye bir şey başladı şu son zamanlarda. Özellikle din ekseninde böyle oluyor. Birileri çıkıyor onların reklamını yapacak değilim. Bana göre böyle diyor mesela 1400 yıldır devam eden şeylere hayır ben onlara uymuyorum ben ayrıyım ayrı düşünüyorum diyor. Bir başkası çıkıyor bana şu yeter diyor binlerce yıldır ve milyarlarca insanın bilgisinin dışında bir şey bildiğini zannediyor ve saçma sapan bir şeyle hiçbir bilimsel açıklaması akılla ilgili bir şey yok yani ortada öyle olsa tamam bunları ortaya koyuyor neden ayrı düşünmek için bugüne kadar ne deniyorsa hepsini reddediyorum diyor mesela bu da çok tehlikeli. Çok önemli bir söz var. Sürüden ayrılanı ne oluyor? Kurt kapıyor. İnsanın kurdu şeytandır arkadaşlar. Bugün mesela bu özellikle gençler için çok önemli. Ben Allah'ı kendi kafama göre bulurum. allah Teala haşa kayıp değil ki sen neyi buluyorsun? Rabbimiz Celle Celaluhu eşi benzeri yok. Mekandan münezzehtir. Kaybolmaktan da münezzehtir. Öncesi de sonrası da sonu da yoktur. Bunlar bizde vardır. Biz kayboluruz. Öyle diyor şimdi. Ben bulacağım diyor Allah'ı. E nasıl bulacaksın? İmam-ı Gazali gibi mi bulacaksın? Efendim Ebu Hanife rahmetullahi aleyhi ecma gibi mi bulacaksın falan? I, I Ben kendim bulacağım. Neden? allah Teala Kur'an-ı Kerim'i bize indirdi. Evet ben Allah'a inanıyorum tamam. Ama peygambere inanmıyorum haşa. E ne oldu şimdi bu? Hayır benim mantığıma ters geldi bak şimdi. Ayrı düşünmeye çalışmak bu da şeytanın göbek attığı. Hatta imkanı olsa size helal olsun ya. Koçum benim diyeceği bir şeydir bu. Sürüden ayrılanı kurt kapar arkadaşlar. Sürüye de dikkatinizi çekmek istiyorum. Arkasından gittiğiniz insan evet doğru olmalı. Arkasından gittiğiniz insanın yanlışı olduğu zaman onu yanlış diyebilecek ilminiz de olmalı. Ama ondan sonra gittiniz gıkınızı çıkarmayacaksınız. Bir gün Mecnun kesin karar vermiş. Leyla'yı demiş görmeye gidiyorum. Aşık ya artık deli divani olmuş. Yeter demiş artık canıma tak etti. Devesini hazırlamış yola çıkmış. Hikaye bu ya, Leyla'nın köyüne doğru devam ediyor, sürüyor devesini. Bu olaydan 2-3 gün önce devesi doğurmuş, yavrusu var, daha henüz sütte. Mecnun yolda tabii vakit geçsin diye sürekli zikirle meşgul oluyor vesaire. Deve de bakıyor ki Mecnun zikirle meşgul oluyor. O da çaktırmadan böyle geri geri yavrusunun başına geliyor. Bizim Mecnun zaten Mecnun yani. Gözü kapalı falan. O deve de yavrusunu özlüyor. Yanına geliyor. Mecnun ne kadar zaman geçiyor işte. Kendine geliyor. Ya diyor ben neredeyim acaba? Bir bakıyor Allah Allah. Aynı yerde. Bu işte diyor bir tuhaflık var. Dur bakalım diyor. Herhalde ben yanlış yere sürdüm. Geri geldim herhalde. Daire yaptım geldim. Tekrar Leyla'nın köyüne deveyi sürüyor. Biraz daha gidiyor. Yine gözünü kapatıyor. Yolculukta boş gitmeyeyim zikir zikir zikir. Bu defa yine deve bakıyor ki işleri iyi. O da sessizce çaktırmadan gerisin geriye dönüyor. Yavrusun yanına. Mecnun tekrar kendine geliyor. Ben nereye geldim falan. Yine aynı yer. O da deveyi nereye sürerse sürsün. Deve yavrusun yanına geliyor. Sonra durumu anlıyor tabii. Çaktırmadan gözünü... Böyle kırpıyor falan filan uyuyormuş gibi yapıyor. Bakıyor deve götürüyor. Ha anlıyor bu diyor devesini emzirmeye geliyor. Yavrusu var. En son diyor ki deve. Sen diyor kendi aşkınla. Ben de kendi aşkımla yanıyorum. Biz seninle bir araya gelemeyiz kusura bakma. Senin aşık olduğun yavrun. Benimkisi Leyla. O halde biz seninle anlaşamayacağız. Ben yayan gideyim bari diyor. Deveden atlıyor. Yola düşüyor. Yani biz ayrı düşüncelere sahip kimselerin aynı gaye etrafında toplanmaları imkansız olabiliyor. Sürüden ayrılanı, kurdun kaptığını, insanın kurdunun şeytan olduğunu unutmayacağız. Sen Mecnun musun, deve misin? İkisinin arası olmayacağına göre. Ya bu taraftan gideceksin ya bu taraftan. Ben şu kısma kadar sizle giderim, ondan sonra kendi bildiğim gibi giderim dediğiniz zaman, bu sefer her şeyi sıfırlamış oluyorsunuz. Yeni bir din ortaya çıkarmış oluyorsunuz. Allah indinde tek din İslam'dır. Ama siz kendinizce bir din ortaya çıkardınız. Öyle varsıyorsunuz. Çünkü bir ateist bile, ben hiçbir şeye inanmıyorum demekle ona inanmaktadır. Bir deist, Keza aynı şekilde insan inanmakla kendini anlatır, ferah bulur. Hasılı benim aklıma göre, benim mantığıma göre diye başlayan cümleler oldukça tehlikelidir. Bunu da hazır yeri gelmişken sizlerle paylaşmak istedim. Neydi? Ayrı düşünmek mevzusuydu. Düşünmenin bakın ne kadar çok çeşitleri varmış. Şimdi sizlerle beraber bu son dakikalarda her birimizin hayatımızda uygulayabileceğimiz, hiç de zor olmayan, daha önce defalarca tecrübe edilmiş, Allah'ın izniyle fayda görülmüş bazı metotlar var. Nedir bunlar? İyi düşünmek, daha olumlu düşünmek adına. Yani şu radyo programını dinlediğiniz ana kadar ki, Kaç yaşındaysanız her duygunuzu bir kontrol edin. Çocukluğunuzdan bu zamana kadar. Kendinizi evvela şöyle bir masaya yatırınız. Ben çok eleştiriye açık olmayan bir insan mıyım? Hatasını kabul etmeyen bir kişiliğe mi sahibim? Çok fazla ve gereksiz düşündüğümün farkında mıyım? Efendim hatalarım neler? Bazı şeyleri böyle cımbızla aradan çekip de ...çok büyüttüğüm oluyor mu? Gibi. Eğer bunlara vereceğiniz cevaplarda... ...en az bir iki tanesinde diyelim... ...evet ya ben de bunlar var diyorsanız... ...siz zaten bu işi başarmak üzeresiniz. Kendisini eleştirebilenler, hatalarını görebilenler... ...gerçekten elleri öpülesi, takdiri edilesi insanlardır. Sayınız azalıyor, haberiniz olsun. Şimdi... Daha olumlu düşünmem gerekiyor. Tamam mı? Şu anda bir karar veriyoruz. Daha olumlu, daha pozitif ve olumsuz düşüncelerden mümkün olabildiğim kadar uzaklaşmaya çalışacağım. Bunu nasıl yapmalıyım? Ona geçelim. Bir, ben dengeli gideceğim. Ben ağlamayacağım demiyorum, üzülmeyeceğim demiyorum. Olumlu düşüneyim, pozitif düşüneyim derken biri vefat etti, biri hasta oldu, biri zulüm görüyor. Ben bunlara gülüp geçmeyeceğim. Ben dengeli gideceğim bu bir. iki. hayatımızda olumsuz bizi yıpratan şeyler ne varsa yeni şeyler koyacağız. Mesela gün içinde aklımızda o kadar değişik şeyler olur ki nasıl düşündüğümüzü, Nasıl hissettiğimizi aslında bunlar belirler. Gece yattınız kalktınız belki rüyanın etkisinde kaldınız. Veya o rüyanın etkisiyle gündüz belki kendinizi daha cana sıkkın hissettiniz. Bunlar belirliyor bizi. Kendi kendinize şu suali sorun çekinmeyin. Şu zamana kadar hayatımdaki üç tane olumsuzluk nedir? En büyük olumsuzluk nedir? Hemen belki aklınıza gelmeyebilir biraz düşünün benim en moralimi bozan olumsuz diye gördüğüm olay ne kaynak ne sizin eşiniz olabilir hanımınız olabilir işte kocanız ne bileyim aileniz olabilir işyeriniz olabilir bir şeyler vardır sürekli ziyaret ettiğiniz bir arkadaşınız olabilir. Yani olumsuzluk bazen haber kanallarını belki izliyorsunuz. O size bayağı bir kötü gelmiştir. Bu cevap size ait. Evvela bunu bir fark edin. Ben en çok hangi durumda, hangi olayda olumsuz düşünüyorum? Mesela bir arkadaşınız vardır. Sizin yanınıza geliyor, ikide bir. Ama o geldiği zaman kendinizi iyi hissetmiyorsunuz. Böyle nefesinizde bir daralma hissediyorsunuz. Hayata karşı bir şükürsüzlüğünüz var. Ne bileyim böyle lezzet alamıyorsunuz. Moraliniz bozuluyor. O insanla az görüşün arkadaşlar. Ama bunu bağırarak çağırarak yalan atıp da uzaklaştırarak değil. Kendisine düzgün bir şekilde bunu anlatarak biraz mesafeli olun. Bağınızı koparın demiyorum. Çünkü her insanın Hatalarına odaklanıp bağını koparırsanız hayatta yalnız kalırız. Hatasız dost arayan dostsuz kalır diyor Mevlana Kuddisesi ruhu o yüzden. Çok çok dikkat yapalım bunu. Sonra olumsuz duyguların sizi ele geçirmesine izin vermeyin. Akıllı olan sizsiniz. Sizin beyninizin aklı yoktur. Hücrelerinizin aklı yoktur. Bazı olumsuz düşünceler sizin vücut kimyanızdan kaynaklanıyor olabilir. Belki bilinçaltınız sizi bir şeylerden korumak için o güdüyle sizi kaçırmak ve korumakla bu duyguları vermiş olabilir. Ama aklınızı ele geçirmesine izin vermeyin. Peki bunu nasıl yapacağım? Olumlu düşüneceğiz ve bunu alışkanlık haline getireceğiz. Biliyorum biraz zordur ama bunu başarmak zorundasınız. Küçük şeylerden bugüne kadar belki mutlu olmayı denemeyen bir insandınız. Benim şu anda size söylediğim şeyler size mümkün değil. Hayatta ben böyle bir insan olamam. Tepkisini verdirecek şeyler olabilir ama bunu yapmak zorundasınız. Hadi bir başlayalım. Olumlu şeyler bulmaya çalışalım hayatımızda. Gün içinde şöyle birkaç dakikada olsa kimse yanınızda yokken mesela şöyle bir limonlu çayınızı alın içine yeşil çay olabilir o içine bir iki tane karanfil atın ne çok sıcak ne çok soğuk şöyle sakincene besmelenizi çekin yudumlayın şöyle iki üç dakika ne cep telefonu olsun elinizde ne televizyona bakın. Ne de etrafınızda birileri olsun. Birkaç dakika müsaade alın. Kendimi dinlemek istiyorum. Çayınızı yudumlarken düşünün. Güzel şeyler de oldu benim hayatımda? Ve benim gerçekten şükretmediğim ama şu an elimde olan nimetler oldu mu? Benden daha zor durumda olan artık kafayı taktığım, moralimi bozduğum neyse... İnsanlar var mı? Benden daha zor olaylar yaşayan. İnanın bu sizin için küçük bir adım gibi görünse de... ...bir iki dakika ne var yani? Çayımı içiyorum bir taraftan düşünüyorum. Evet şu benden daha kötü, bu daha hasta falan. Ne yararı var? Allah'ın izniyle o bir iki dakika... ...ertesi gün senin için daha büyük şeylere vesile olacak. Ve sen zaman geçtikçe o namazlarında... Bir iki dakika daha fazla durup Allah'a dua etmenle, bir iki dakika daha Müslümanların neler yaşadığını, hangi hastalıklar hamdî imtihanlarında olduğunu bilerek daha da şükürlü bir hale geleceksin. Ve senden iyi durumdaki insanlara odaklanıp o pencereden bakmaktansa senden daha zor durumda olanlara bakıp kendi haline şükredecek ve olumlu şeyler düşüneceksin. Geçen hafta içerisinde bir kardeşimin internetten yolladığı bir maile bakmıştım. Bir hanım kardeşimiz 45 yaşlarında, 50 yaşlarında kendisine bir vakıf tarafından bir kart veriliyor. Alışveriş kartıymış bunun ismi. Bir market vermiş bunu. Bir hayırsever kardeşimiz Allah razı olsun bu derneğe, şu kadar kişilik demiş ben bir alışveriş yapmalarını sağlamak istiyorum ama kendileri seçsinler demiş. Bu hanım kardeşimiz gözyaşlarıyla anlatıyor. Sunucu soruyor. İlk defa mı diyor buraya geldiniz diyor. Evet diyor ilk defa geldim diyor. Daha önce alışveriş diyor nerede yapıyordunuz? Size diyor belki garip gelebilir ama vallahi diyor hayatım boyunca hiçbir markete girmiş değilim diyor. Evet. Ve sonra ağlamaya başlıyor. Şimdi arkadaşlar bir örnek. Kendimize gelmemiz, olumsuz şeyleri aklımızdan çıkarmaya başlamamız için bir küçücük hediye size. Elini kullanamayan, gözü görmeyen insanlar olduğu gibi yani fiziksel olarak maalesef Hayatı boyunca sevmediği bir insanla yaşamaya mecbur kalan veya maddi imkansızlıkları sebebiyle iş yerinde her ne kadar mutlu olmasa da, bir imkanı olsa çıkmayı istese de, sevilmediği, örselendiği, hakaret edildiği ve vicdanını sızlatan o iş yerinde çalışmak zorunda kalanlar var. İşte bu örnekler uzatılabilir, ama programımızı uzatamıyoruz. O yüzden bu maddeyi de geçelim. Ne olur? Olumlu düşüncelere birkaç dakikalığına da olsa müsaade edin. Cidden şu dünyada olabildiğince mutlu olmak için fırsatlarımız var. Hayatta sahip olduğunuz küçük şeylerden bile memnun olup, şükretmeyi öğrenmek durumundayız. Belki biz zenginliği, daha rahat bir evde oturmayı daha konforlu bir hayatı, bir model olarak görüyoruz. Ama küçük şeylerden memnun olmak çok ayrıdır. Özendiğiniz insanların nasıl bir ailesi var? Çocuklarıyla, eşiyle nasıl araları? O evde hangi diyaloglar yaşanıyor? Sağlığı ne durumda? Bunları bilmediği için insanlar, Aa şu sanatçıya bak, şu şarkıcıya bak, şu hoca efendiye bak veya şu kişiye bak. ''Şu imkanı var, bu nimeti var, bu kadar akrabası var'' gibi gibi şeylerle biz kendimizi kandırıyoruz. Ama o hanelerin içerisinde neler yaşanıyor hiçbirimiz bilmiyoruz. Dışarıdan çok güzel görünüyor her şey. Ama imtihansız bir insan olmayacağına göre demek ki başka yerden bir imtihanı var. Ebe kardeşim senin mutlu bir yuvan varsa anlasana başka imtihanlar gelmesi normal senin sağlığın yerindeyse, en azından çok ağır hastalığın yoksa, ebe kardeşim, diğer yerlerden bir imtihan gelecek. Bunu bilsek ya, bugün hastahane koridorlarında, neler yaşanıyor? Belki yaşadınız bunları. Bugün maddi olarak bir işiniz var diyelim ama çok geliriniz yok. Bunu neden olumsuz düşünce haline getireceğim? Ya benim işim olmasa? Veya bir eksiğim olur, hiç çalışamayacak halde olsam diye biraz olumlu düşünceleri yükseltmemiz gerekiyor. En önemlisi kardeşim nefes alıp veriyor musun? Allah diyebiliyor musun Celle Celaluhu? Tamam. Tevbe etme imkanım var mı? Ama biz eğer olumsuz bakmaya ve beklentilerimizi hayattan büyük tutmaya çalışırsak çoğunu ulaşamadan zaten bu hayal kırıklığıyla unufak olacağız. Bir başkası, ne olur küçük meseleleri büyütmeyin. Pireyi deve yapmayı artık bırakın. Endişelerinizin, korkularınızın sizin şu üç günlük hayatınızı mahvetmesini istemiyorsanız bunlardan uzak kalın. Bir kendi kendinize sorun. Bugün bir şeye canınızı sıkıldı ya, moraliniz bozuldu ya. Ya iki sene sonra bugün benim moralimi bozduğum şeyin benim için bir önemi olacak mı? Veya üç ay sonra. Bugün bu kadar kafayı takıyorum ya bu bana niye böyle dedi. Bu olmamalıydı. Bu benim başıma niye geldi dediğimiz olay. Abi üç ay sonra bu kadar beni üzecek bir durum mu? Hayatımda olacak mı bu mevzu? Gündemimde olacak mı? Olmuyor abi. Bunu düşünelim. Böyle küçük şeyleri büyüttüğümüz zaman. Hanımınız bir şey söyledi. Kocanız bir şey söyledi. Çocuğunuz bir şey söyledi. Komşunuz şöyle davrandı. Hemen aklımıza getirelim bir dakika. Bu gerçekten büyütmem gereken bir şey mi? Ahiretimle ilgili bir durum mu? Ve şükretmeye başlayalım artık. Her şeyin belki de içinde olan, mayası olan o şükür. Anne babalar, siz eğer kendinizi şöyle objektif bir bakış açısıyla baktığınız zaman kendinize evet ben çok şükretmeyen bir insanım, çok eleştirip duran bir adamım veya kadınım diyorsanız anne ve babanızın sizi yetiştirmesinde büyük problemleri, sorunları ve sorumlulukları olduğunu da bilin. Ama aynı şekilde siz kızınızın, oğlunuzun nankör olmasını istemiyorsanız, ne olur bazı isteklerine kibarca onları kırmadan hayır demeyi bilin. Kızınız, oğlunuz ilk gözyaşlarını dökmeye alışsınlar. Ben kızıma, oğluma kıyamıyorum deyip de her dediklerini yapmaya, her isteklerini almaya çalışmayın. Hayatın inişli çıkışlı olduğunu ne olur? Daha o vakitlerde öğretmeye çalışın. Ben onun ağlamasına kıyamam derken aslında onun gelişimine kıymış oluyorsunuz. Onun yıllar sonraki belki sorumsuzluklarına önderlik yapmış oluyorsunuz. Ve son iki madde. Spor yapmak bugün biraz farklı ele alınıyor. Hemen akla futbol deniyor mesela. Hayır hayır. Spor beden sağlığı için yürüyüş de olabilir. Evin içerisindeki egzersizler de olabilir. Efendim hiçbir şey yapamadınız mesela. Sandalyede oturup kalkmak, oturup kalkmak bunu 10 kez yapmak da bir egzersiz olur. Yani hem kanınız yer değiştirir, hem hormonlarınız dengeye girer, hem de endişeli düşüncelerinizin dağıldığını görürsünüz. Bu zaten dinimizde de yer alır. Eğer... Çok kızgınsanız, gerginseniz ya kalkın, ayaktaysanız oturun, hareketsizseniz yürüyün, yürüyorsanız bir oturun, bir abdest alın, sakinleşmeye çalışın. Bunları hatırladınız. İşte bunlara ek olarak imkanınız varsa biraz yürüyüş yapın. 25 dakika, yı geçmeyecek, ondan da az olmayacak ama 20 dakikadan az olmasın. Ama 25-30 dakikadan da fazla olmasın. Fazla olduğumuz oldu zararı olurum, Hayır. Ortalamadan bahsediyorum. Neden 30-35 dakikadan sonra olmasın? Bu sefer terlemeler veya nabzınızla ilgili bir takım sorunlar olursa, bu sefer zihninizi oraya yönlendirmeye çalışırsınız. Ne oluyor bana, niye terledim falan diye. Böyle 20-25 dakika size yeter. Bir yürüyüş yapın. İçinizdeki düşüncelerin değişmesine vesile olacaktır. Olumlu düşünmek. Kendinize zulüm etmeyin. Bu başınıza ne geldiyse, her neyse hiç örnek vermiyor. Kafayı taktığınız, moralinizi bozduğunuz, ondan daha kötüsü de olabilir diye bu cümleyi unutmayın. Ondan daha kötüsü olabilirdi. mu ya bu başıma geldi ama ondan daha kötüsü var mı? Var. Bunun örnekleri var mı? Var. İyi ve kötü çok olayla karşı karşıya geleceğiz. Bu yüzden... Bu hayat yolculuğunda başımıza gelen kötü durumların her zaman daha kötüsünün olduğunu unutmayalım. Yaşadığımız şu üç günlük hayata soluduğumuz şu nefese minnet duyalım Allahu Teala'ya. Düşünme, düşünme, düşünme derken en önemli düşünmenin de bunca örnekleri verdikten sonra bizleri yaratan Allahu Teala'yı düşünmek ve ahireti düşünüp kendimize dönüp. Şunları dememiz lazım. Bırakılan mallar acep kimlere? Kalacak diye düşünmek yok mu? Kader böyledir dünyaya gelen ölecek düşünmek yok mu? Artık ak düşmüş bak siyah saçına. Tevbe et gizli açık suçuna. Çok yaşayan da kabrin içine girecek diye düşünmek yok mu? Ölmeden önce gerçeği tanı. Kurutacaklar damarda kanı. Ecel gelince bu tatlı canı alacak diye düşünmek yok mu? Ecel dinler mi hiç seni beni? Toprağa sokar o nazik teni. Sonunda herkes cepsiz kefeni giyecek diye düşünmek yok mu? Gel kardeş çevir hakka yüzünü ya bana atma alim sözünü isyankâr olan bir gün dizini dövecek diye düşünmek yok mu hoca der durma kurtuluş ara günahın çoksa atarlar nara belki mahşerde yüzümüz kara olacak diye düşünmek Yok mu? Demiş. Sonumuzun hayır, yaşayışımızın afiyet üzere olması temennisiyle. Mevlamızdan Celle celalhu Niyazımız, Nasıl düşünmemiz gerekiyorsa o şekilde düşünenlerden, ahiretini unutmayanlardan, son nefeste iman ile göçenlerden eylesin cümlemizi. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu teala aleyhi ve sellem.